Merhaba bu videonun konusu bir şeyin hatta bir insanın değeri niye göre belirlenir. Aslında insanın değerini konuşacağız ama ilk öncelikle bazı şeylerin değeri niye size farklı geliyor öbürüne farklı geliyor. İnsanlar sizin değerinizi neden bilmez niye çok değersiz ya da değerli hissedersiniz onu göreceğiz. Bunun için size introdan sonra birkaç tane resim göstereceğim birkaç tane sanat eseri göstereceğim. Bakalım neden o kadar değerliler. Introdan sonra buradayız. Hoş geldiniz. Şimdi ekranda bazı sanat eserleri görüyorsunuz. Bunların içerisinde bazıları çok pahalı, bazıları ise ultra pahalı. Ama neye göre pahalı? Tabii bizim bakış açımıza göre pahalı. Örneğin şu an ekranda gördüğünüz yeşil beyaz tablosu, es, wo, Edward Kell'inin 1.6 milyona satıldı. Şu an gördüğünüz eserse 1.7 milyon. Löshen'in yani köpek, Joam Mira 2.2 milyon. Full ki Christopher Wool iki kere göreceğiz ismini birincisi bu full düz yazı 5 milyon İkincisi ise Riot yani isyan bu arada full aptal demek yani artık alana mı mesaj bilmiyorum Riotsa ise 30 milyona satılmış Mark Rothko bu ismi çok duyacaksınız özellikle bu 2000 yılından beri Birçok eseri No 6, No 1 gibi eserleri 30 milyonla 100 milyona kadar satılıyor ki Mark Rothko'nun 80 milyona, 90 milyona satılan eserlerini şu an ekranda görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki bunları ben de yaparım. Ne var ki? Yani iki tane boya vururum, üçte ortasına vururum, düz bir çizgi çekerim bunda bir şeyim var? Şimdi i̇şte bu bakış açınıza göre değişiyor. Alanın, değer verenin verdiği değerdir. Yani bir müzayedede birisi ona 100 milyon dolar veriyor. Veya şimdi gördüğünüz eser Barnett Newman, Kara Ateşi 85 milyon. Bir no'lu eseri, en pahalıya satılan eseri Ananın Işığı, eee Ananın Işığı 105 milyona satılmış. Diyeceksiniz ki bu eserleri ben de yaparım. Bunda ne var ki? Ama öyle değil. Önemli olan isim. Şimdi insanın hayatta gördüğü değer ikiye ayrılır. Anlık değer, kalıcı değer. Yani siz eğer ki bir kişiye anlık bir değer veriyorsanız o kötü bir şey. Veya birisi size kalıcı bir değer gösteriyorsa, bir ömür sizi seviyorsa bu güzel bir şey. Siz de onun bir ömür seviyorsanız harika bir şey bu. Ama anlık değer, örneğin size değeri nasıl çıkıp indiğini göstereyim. Dışarıda bir avucu 50 kuruş eden patlamış mısır sinemada bir anda 19 liraya çıkabiliyor. İşte bu anlık değer. Yani talep Arz, yükselmesi, yüksek bedel ya da hava havaalanında bir poğaçaya 5 lira isterler bu sizin o an vermek isteyeceğinize bağlı. Dolayısıyla öbür tarafta adam tabloya 100 milyon dolar vermiş o da onun vereceği değer. Elinde ne var ne verebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bazen zenginsindir taksiye bilersin bazen otobüs biletine paran çıkışmaz gibi. Bir başka konuysa tabii ki bu anlık değer kolay geliyor kolay gidiyor ufa ısıtıcı böyle ısıtır hemen kapatınca söner ya ama bir de kalıcı değer var. Kalıcı değer hayatta edindiğiniz, kültür, birikim insanlardan görmenizi sağlayan şey yok kalıcı değeri isminiz, ünvanınız, titriniz bunlar da böyle size yapışan şeyler ama bazen çok skandal bir şey yaptığınızda gider üstümüzden bulunduğunuz topluma göre ortaokulda ise sınıf neyse artık arkadaş çevreniz mahalleniz İşte kız arkadaşınız artık her neyse o bulunduğunuz çevrenin size gösterdiği değer sizin değeriniz değildir. Bu sizin görmekten hoşlandığınız sanal değerdir. Yani sen eğer ki arkadaşla ortamında ya çok bilgili, çok zeki, enfes tablo oynuyor ama satranç oynayamıyorsun. Bu arada satrançla ilgili eğitim seti geliyor haberiniz olsun. Ama herhangi bir konuda caz, blues, ne bileyim sinema, tiyatro fikrin yok. Recep İvedik 1-2-3-4-5 ötesi yok sende. Bu kötü bir şey ama dünya sineması üzerine konuşabiliyorsan Christopher Nolan kim biliyorsan birazcık 60'lar 70'ler sineması üzerine konuşabiliyorsan o zaman farklı bir çevrede değer görürsün. Tabii ki bunlar bulunduğun ülkeye göre de değişiyor. Bizdeki sanatın gördüğü değerle ayrılan vakitle sanatçının desteklenmesi, sanatı bırak spor yani bizde futbol okey basketbol seyircisi biraz ama hatbol, su topu bedensel engelli insanların oynadığı bir sporu bile finalde ancak değerlendirebiliyoruz. Değeri bilinmeyen şarkıcı, değeri bilinmeyen film, değeri bilinmeyen eser, değeri abartılan kişiler, poplar, pop kültürler, popçular, pop sanatçısı bizde çoktur. Ama bütün bunlar insanın kendi gördüğü değere karşı böyle teraziye koyduğumuz zaman çok farklı bir denge çıkıyor. Ne demek istiyorum? Sen ömrün boyunca çok iyi bir ebru sanatçısı oluyorsun. Ebru sanatında değer görüyorsun. Ama ilinden dışarıya çıktığın zaman, dükkandan dışarı çıktığın zaman kimse sana değer göstermiyor. Gelelim aile içi değere. Annenin, babanın sana gösterdiği değer. İşte ne bileyim kardeşinin sana gösterdiği değer. Bunlar yapaydır. Yani senin annen senin değerini bilmeyebilir. Çünkü o seni 6 yaşında 10 yaşında işte 15 yaşındaki halinle ya da işte beze işlediğin günle hatırlıyor ama sen belli bir yaştan sonra farklı bir imaja farklı bir üniversite öğrencisine dönüşüyorsun kimliğin gelişiyor. İşte senin gördüğün değer çevreye göre bu yüzden değişir. İnsanın değerini neler değiştirir? İç değerler vardır dış değerler vardır. İç değerler kültür. Yabancı bir ülke görmek Yabancı bir dil bilmek, sohbet etme kabiliyetinin artması, beden dilini doğru kullanman, iki tane kitap, üç tane belgesel bunlar değerini arttırır. Güldürebilmen, öğretebilmen, düşündürebilmen bunlar arttırır. Hep aynı 3-5 bilginle değerini koruyacağını sanıyorsan patlarsın. Yani bugün eğer ki iyi bir sohbet istiyorsan bitcoin konusu açıldı mı fikrin olmalı. Dolar neye göre yükselir? Bilmelisin. Yani sen dolar al, iyi iyi, dolar iyidir. Böyle dediğin zaman senin o sohbetin muhabbette bir değerin kalmıyor. Kafa bir başkasına dönüyor, onu dinliyorlar, ona değer veriyorlar. o Onların canı o oluyor artık. Sohbetin o da hayatların o da o oluyor. Dolayısıyla acaba bizim değer görmemizi sağlayan şey sadece para mıdır? Ha, para değişkendir. Dış etkenlere geldik. İçeriden gördüğünüz değerler yani kültürünüz mültürünüz kalıcıdır, gerçektir. Ama dışarıdan gördüğünüz değerler sahte ve gerçek olarak değişir. Bir, paran çokken etrafında gördüğün değer saygı çoktur. Yani senin o paranla birlikte peşinden gelen böyle köpek balıklarının, balinanın arkasından giden küçük e, otlakçı balıklar vardır. Onlar gibidir. Bazı insanlar sana sahte değer gösterir. Seni bir de sahte şişirir. Ama asıl görmen gereken değer sen yokken yokluğunda seni özlüyorlar mı? Bak yokluğun senin değerini belirtir. Dolayısıyla hep insanların dibinde bitme. İki, onlar senin için neden vazgeçebilirler? Yani seninle vakit geçirmek için kötü bir örnek belki ama vizesine girmeden sana gelebiliyor mu? Aşk için mesela. Tabii ki böyle bir şeyi ölçün demiyorum. Neden vazgeçebiliyor? Senin için nelerden feragat edebiliyorlar? Fedakarlık senin değerini gösterir. Ama bunu sınama zırpırt. Benim için onu yap, benim için bunu yap değil. Bir başka konu, ...sana ayırdıkları vakit, seni bekledikleri vakit, seninle geçirdikleri vakit ve bunun kalitesi. Bir insan seni 5 dakika bekleyip sıkılıyorsa bu senin beklenmeye değer bir şey olmadığını gösteriyor ki insanları bekletmek kötü bir şeydir. Bir diğer konu senle vakit geçirirken gözlerin içi gülüyor mu, mutlu mu? Sen onun gözlerin içine bakarken mutlu musun? Sen aşıksan, seviyorsan gözünün içine bakarken zaman hızlı geçer ve Sohbetteki yerin, insanlara göre değerini bu belirtir. Masanın neresine oturuyorsun? İnsanların ilgi odağına mı oturuyorsun? Kenara mı karıştırıyorlar seni? Bu da önemli. Devam edelim. Size iki tane sorum olacak bu arada. Bir başka konu insanlara değer gösterme. Şimdi insanlara hak ettiği değerinin fazlasını gösterirseniz bu da %110'un üstüdür. Yani adama 10 tane hediye alırsın. 11.yi al yeter. 12.yi alma. Adamla 1 saat geçir ama o 1 saatin sonunda artık ayrıl gibi. Eğer ki fazla değer gösterirsen bu yapışır. İyilik ve görev olarak sana döner. Doymaz. Az değer gösterirsen de belki 1 saat geçireceğin yere 10 dakikada başından sarsaklamaya çalışırsan da o zaman da hak etmezsin. Başka biri onu o zamanı ayırır. Başka biri o keyife kalan 45 dakikayı geçirir kaybedersin. Ve Ünvanlar Şimdi değer Türkiye'de şöyle yanlış anlaşılabiliyor. Profesör, doktor, hede hede, avukat değil kardeşim yani veterinerle e, tıp doktoru aslında aynı değerde insanlar. İhtiyacın oldu mu öyle. Marangoz da aynı, tesisatçı da aynı. İlla prof Dr yazması gerekmiyor ki bugün yurt dışına çıktığın zaman tesisatı kendin kurcalayamıyorsun. Binaya çıkıp dışarıdan kendin boyayamıyorsun. Mutlaka onu uzmanlık yetkisi olan birisinin gelmesi gerekiyor ama bizde aman o kağıt toplayıcısı o bilmem ne şu bu bayılırız etiket yapıştırmaya. Bu maalesef Türkiye'de dünyada olan tabii ki ama Türkiye'de birazcık fazla kullanılan bir şey. Üniversite ismine göre veya okuduğu bölüme göre okuduğu iki yıllık dört yıllığa göre kendi değerini değiştiren kendini kötü hisseden aşağılık hisseden ki aşağılık kompleks diye bir video var izne benden insanlar var çok yanlış. O değer ne biliyor musun? İki oku, dört oku ne okursan oku. Kendine ne koydun? Sen yabancı da öğrendin mi? Sen ikinci yabancı da öğrendin mi? Erasmus yaptın mı? Gittin mi World and Amerika'ya? Bir tane yurt dışına çıktın mı be adam? Değerli kardeşim sen kendine ne kattın? Okul dört yıl adam kimya da okusa, tıp da okusa, e, mühendislik de okusa dört yıl boyunca sadece dağa tırmanıyor. Sadece geziyor. E sıfır işte sıfırsın. Sen makine mühendisisin öbür tarafta bilmem ne mühendisi adam daha iyi geliştiriyor kendisini. İşte o adam daha değerli. Bu da eğitimin değeri. Ve geldik son konumuza. Değerinizi ne arttırır ne azaltır. Bir kere değerinizi arttıracak şey sizin insanlara bıraktığınız etkidir. Yani dedikodu yaparsınız. Argo, küfür, hakaret, başkalarının arkasından hemen çekiştirme. Bunlar değerinizi azaltır. Size inançları da azalır. Yurt dışı görmek Yabancı dil bilmek değerinizi arttırır. Günde en azından Allah rızası için 20 dakika bir belgesel izlemek. Hadi kitap okumuyorsun vazgeçtim. 20 dakika ya. herhangi bir belgesel izlemek değerini arttırır. Bir zahmet eğer mümkünse tabii ki bir parça insanlarla ama farklı insanlarla vakit geçirmek değerini arttırır farklı şeyleri denemek değerini arttırır. Yani ı, çin mutfağında hep böcek yiyorlar hepsini alıp değil kardeşim bir dene ya o da belki güzel bir şey yiyor bir dene yamaç paraşütünü bir dene resim sanatı bir dene fotoğrafçılığı bir dene bir şey dene değerin artsın yani profesör doktor olamayacaksın belki ama şöyle ol yani aa Haluk fotoğrafçıdır aynı zamanda aa Haluk'un hobisi olarak bir de işte ne bileyim e, baytarlık vardır bir şey din. İnsanlar size farklı kültürlerden gelsin. Ama sen hep tavla oynadığın muhteşem arkadaşlarınla hiç ayrılmayıp dünya çok güzel dersen o değerde de yaşarsın ve ölürsün. Bugünün sorusuna geçmeden önce e, bir başka şey var ki maalesef toplumlara göre de değer artık azalabiliyor. Bugün e, burada duygu sömürsü sosyal mesaj vereceğimi düşünmeyin ama bunu söylemezsem bu videoyu bitiremem. E, bazı Müslüman toplumların katledilmesine kimse gık demiyorken Farklı yerde değil küçücük olaylara böyle büyüteçle üteşte ve deniyor ki bunu Müslümanlar yaptı, Müslümanlar terörist, muhteşem bir algı var hem Hollywood'da hem de Dünya'da. Bunu da insanın gördüğü değer olarak geçelim gitsin. Sorum şu, bir insanda değer verdiğiniz şey nedir? Sadakat mi? Zam geçirdiğiniz zaman mı? Dürüstlük mü? Değer verdiğiniz şey ne? Bir insan sizin için neden değerli olur? İki, Bu sorum çok önemli. Lütfen yazın. İki soruyu 1-2 diye yazın. Bakın geçmeyin. Bir insanı neden silersiniz? Sizin için değeri ne zaman? Sıfır olur. Tamamen sıfır ne zaman olur? Ben Ölüktadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.